Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elba'da. Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerimede... Cenab-ı Allah... Eğer... Kendisiyle dağların yürütüleceği yahut yerin parça parça edileceği veya ölülerin konuşturulacağı bir kitap olacak olsaydı şüphesiz bu kitap Kur'an-ı Kerim olacaktı diyor. Bu buyruk Aynı zamanda bu kitabı taşıyanlara, bu kitabın farkında olanlara, bu kitaptan haberdar olanlara, bu kitaba karşı mesuliyetlerin ne olduğunu da hatırlatmaktadır. Yani diyor ki bu kitap müminlere, bu ayet-i kerime, bu öyle bir kitaptır ki, Cenab-ı Allah dileseydi böyle bir iş yapmayı, ölüleri konuşturmayı, yeryüzünü paramparça etmeyi, dağları yürütmeyi, ki bunlar ancak dağların yürütülmesi, yerin parçalanması, kıyamette olacak şeylerdi. Cenab-ı Allah bu Kur'an'ın etkisiyle bunu yapardı. Yani bu öyle muazzam bir kitaptır ki, tıpkı Haşr suresinin sonunda dediği gibi Estaizu billah لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْتِ اللّٰهِ Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık sen o dağı Allah'ın haşyetinden, korkusundan dolayı kendisi de zilletle boynunu eğmiş ve paramparça olmuş görecek. Öyle azametli bir kitap ve siz bu azametli kitabı, bu muazzam kitabı taşıyacaksınız. Sizin vazifeniz de budur, şerefiniz de buradan gelir. Şerefimizin kaynağı bu kitabı taşımakla alakalıdır. Bunu taşıyabildiğimiz kadar şerefliyiz. Çünkü Cenab-ı Allah yine Kur'an-ı Kerim hakkında, لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم diyor. Andolsun biz size öyle bir kitap indirdik ki manalarından birisini söylüyorum. Sizin şerefiniz onun içinde gizlidir. Sizin şerefiniz onun içindedir. Bu kitabın gereklerini yerine getirdiğiniz kadar şeref sahibi olursunuz. Yani dinlenirsiniz, sözünüze itibar edilir, size kadru kıymet verilir, değerli tutulursunuz, üstün bilinirsiniz. Herkes bir şeyi yapmadan ve kararlaştırmadan önce sizi hesaba katar. O kadar müthiş bir ayet-i Bugünkü halimize uygula niçin böyle olduğumuz anlaşılır. Şerefimizin kaynağı olan bu kitaba bigane kaldığımız için şerefimizin gücümüzün kaynağı olan bu kitaptan alabildiğine uzak kaldığımız için bu hallerdeyiz. Demek. Bundan sonraki ayeti kerime yani bugün dersimizin ilk ayeti bize bu şerefi taşıyanların bu şeref kaynağını, bu eğer istenseydi kendisiyle dağların yürütüleceği, paramparça yerin paramparça edileceği, ölülerin kendisiyle konuşturulacağı olan bu kitabı taşımak böyle bir şerefi gerektiriyor. Ve bu şeref bundan sonraki ayet-i kerimelerde, nasıl bir sorumluluk yüklüyor onu gösteriyor ve bunun için tarihte bu şerefin benzerini yüklenmiş bu şerefin kitabın şeref kaynağının benzerini yüklenmiş ve ona karşı sorumluluk taşımış kimseleri örnek veriyor ve diyor ki estaidu yani bir önceki ayet Kitaptan bahsettiği, Kur'an'dan bahsettiği, Allah'ın kelamının taşıyıcıları ilk yüklenicileri kimler? Resullerdir. İşte bu kitabın ve bu kitaptan önceki ilahi hitapları üzerlerine nazil olduğu Resuller kendilerine indirilen kitapları, emir ve buyrukları taşırken nasıl bir duruş sergilediler? Bizim de bu kitabı taşımamızda bize örnek olmaları için anlatılıyor. Diyor ki Cenab-ı Allah وَلَكَدِسْتُهْزِيَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكِ Yemin ediyor. Lam, Lam-ı Kasem'dir. Yemin Lam'ı. Andolsun senden önce de bir takım rasullerle, pek çok rasullerle alay edilmişti alay ediyoruz. Defalarca söyledim benzeri ait kelimeler geldiği vakit. Hakk'a sahip olduğundan emin olan bir insana gelen en acı ızdıraplı nokta nedir? Kendisinin iman ettiği bu hakkın muhatapları tarafından değerinin kıymetinin bilinmemesidir. Hakk'a o kadar iman ediyor ki ve gerçekten o hakka iman o kadar yakışıyor ki ve o hak imana o kadar layık ki insanların ona inanmamaları müminleri gerçekten üzüyor. En büyük üzücü noktalardan birisi bu. Yani bir dava insanı için davasının kabul görmemesi kadar büyük bir ızdırap kaynağı az bulunur. Ve peygamberler bu manada gerçekten çok büyük şahsiyetler olarak çok büyük imtihanlar vermişlerdir. Yalanlandılar. Biz onların sahip oldukları Hakk'a ne kadar büyük ölçüde iman ettiklerini tasavvur edemeyiz. Niye tasavvur edemeyiz? Çünkü onların imanı vahiyden kaynaklanıyordu. Vahiy alıyor. Biz peygamber bize anlattığı iman etti. Ama kendisi o hitabın, o Kur'an'ın harf harf, hareke hareke, kelime kelime ayet ve ayet üzerine inişini ruhunun bütün zerreleriyle yaşadı. Bu gerçeği o kadar muazzam çapta yaşadı ki bunun ötesi bir şeye inanç bir şey hakkında kesin bilgi sahibi olmaya imkan yok getirdiği tebliğin gerçekliğine Resul o kadar iman ediyor ki bunun ötesi bir şeye inanmak mümkün değil. Onun için Resullerin imanı en yüksek mertebededir. Yaşadıkları imanlarını çünkü iman etmelerini gerektiren hakikatleri çünkü birebir yaşıyorlar. Dediğim gibi harf harf, hareke hareke vahiy gerçeğini yaşayarak İman etti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bütün Resuller gibi. Ve bunlarla alay ediliyor. Bunun kadar ben insanın dünyada ızdırap kaynağıyla karşı karşıya kalabileceği bir şey düşünemiyorum gerçekten. Düşünün bir defa. Bir arkadaşınıza bir olay anlatıyorsunuz veya herhangi birisine... Ve doğru anlatıyorsunuz. O insan size yalan söylüyorsun galiba diyor. Veya inanmadığını gösteren bir davranış sergiliyor. Her birimiz benzeri bir olay yaşamışızdır. Size ne kadar ağır geliyor? Çok üzülüyorsunuz değil mi? Çok rahatsız oluyorsunuz. Resullerin getirdikleri tebliğin yalanlanması bununla kıyas edilmez. Niçin? Çünkü bir defa bildirdikleri hakikatleriyle benim söylediğim naklettiğim olay arasında hiç benzerlik yok. Yani mahiyet itibariyle, değer itibariyle, kıymet itibariyle bir fark var. İki, her ihtimale rağmen ben doğru olduğunu zannettiğim o olayda şu veya bu şekilde yanılmış olabilirim. Eksik anlatmış olabilirim, az anlatmış olabilirim, hatırımda yanlış kalmış olabilir, o anda ruh halim onu yanlış algılamama müsait olmuş olabilir vesaire vesaire. Yani onun doğruluğunu etkileyecek pek çok etken de var. Ama Resuller için öyle bir hadise yok. Onların bilgilerini, kesin imanlarını en ufak bir şekilde gölge düşürecek hiçbir şey yok. Gölgelendirecek hiçbir şey yok. İşte Resuller buna rağmen yalanlandı. Düşünün. Hemen önceki ayet-i ile alakayı tekrar kuralım. Öyle bir Kur'an ki onunla dağlar yürütülebilirdi. Öyle bir Kur'an ki yer onunla paramparça edilebilirdi. Öyle bir Kur'an ki ölüler onunla konuşturulabilirdi. Bu Kur'an'ın nazil olduğu zat kendisine indirilen zat yalanlanıyor. Bu zatın önceki emsali benzerleri yani önceki rasuller yalanlanıyor. Ne kadar ağır gelir? O kadar ağır gelir ki Resulullah'ın bile bu halde teselliye ihtiyacı duyuluyor. <gülüyor> Cenab-ı Allah bu halde Resul'ünü teselli etmek üzere bu hitabı söylüyor. Hitabın bir hikmeti de bu. Ey Muhammed ilk yalanlanan Resul sen değilsin. Senden önce pek çok Resullerle alay edildi. Yalanlama da değil, sıradan bir yalanlama da değil. Yalanlayıp geçip gitme de değil. Alay edildi diyor. Onlarla alay edildi. <Gülüyor> Cenab-ı Allah burada diyor ki, devamında ayetin. Siz bu alayı aslında üzerinize almayın. Gerçekten sizinle Resul olmadan önce alay etmiyorlardı. Değil mi? Peygambere Muhammed'ül Emin demişlerdi. Salih Aleyhisselam'a ey Salih biz senden önce ümitliydik diyorlardı. Değil mi? Yani Risalet'ten önce onlara bir şey toz kondurmuyorlardı. Çünkü gerçekten toz kondurulacak bir durumda değillerdi. Yüksek şahsiyetli insanlar. İyisi de onun yüksek olduğunu, şahsiyetin yüksek olduğunu biliyor ve kabul ediyordu. Kötüleri de kabul ediyorlardı. Fakat ne zamanki risaletlerini ortaya attılar, temlihlerini yaptılar, davete başladılar, onlara karşı çıkılmaya başlandı. Diyor ki Cenab-ı Allah aslında yalanlanan siz değilsiniz. Alay edilenler sizler değilsiniz. Sizlerle alay edilmiyor. Sizin getirdikleriniz yalanlanıyor. Nitekim cenab Allah وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ diyor. Olsun, ya Muhammed Aleyhissalatü Vesselam Onların Biz seni yalanlamıyoruz. Senin getirdiklerini inkar ediyoruz. Demelerinden dolayı kalbinin daraldığını biliyoruz diyor. Ayet-i Kerime gayet acık bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla diyor ki, burada Ayet-i Kerime, sen niye üzülüyorsun ki? Onlar benim ayetlerimi yalanlıyorlar. Onların hakkından ben geleceğim, sen onları bana bırak. Bir manası bu. Nitekim ayetin devamı böyle. Andolsun diyor, senden önceki bir takım rasullerle alay edildi. فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُونَ Kafirler bir bunu düşünseler var ya, belki akılları başlarına gelir. Ben diyor kafirlere mühlet verdim. Zalimler o mühleti kullandıklarının farkında değiller. Bir zamanların Nemrutları, Firavunları, şimdikinin Nemrutları, Firavunları... ...Suriyesinden Amerika'sına kadar... ...Suriye küçük tağut. Suriye'deki büyük tağut var, Siyonizm tağutu var... ...Haçlılık tağutu var, Amerikan tağutu var, Rusya tağutu var... ...bu tağutların çömezleri var, varolu var. var. Çin var, Hint var, bir hın tağut. Bir de... Bunlara gönüllü kölelik yapan, gerçekten Müslüman olsalar, gerçekten Allah'ın şerefi, Allah'ın kendilerine nasip ettiği şerefi ihraz edecek olanlar var. Kuyrukluk ediyorlar, o tercih ediyor zavallılar. Diyor ki ben onlara mühlet veriyorum. İşte bunlar günümüzde de o mühleti kullanıyorlar. Ne zaman bitecek? Bitecek elbette. Biz şu kısacık ömrümüzde pek çok tağutun devrildiğini gözlerimizle gördük Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Allah daha yeryüzündeki bütün tağutların devrilmesini de bize göstersin. Onların devrilmesinde bizi de pay sahibi etsin inşallah. Ben onlara mühlet verdim diyor. Bu muasır tağutlar bunu anlasın. Bunu okusun, düşünsünler üzerinde. Tarih, ibret alınırsa bir kıymet ifade var. Pahutların da ibret alacağı dünya tarihi vardır. Kur'an da vardır, şey vardır. Bunu o tarafa hiç gelmiyorlar. Çünkü onlar şöyle diyorlar, eski bir Yunan felsefi sözüdür, zannederim Aristo'nundur. Bir denizde veya bir nehirde iki defayı kanmaz. Yani tarihte kerür etmez derler. Bu Allah'ın kainattaki daha doğrusu toplumsal hayattaki tarih ile ilgili sünnetlerini bilmemektir ve onları inkar etmektir. Evet tarih birebir aynı kahramanlarıyla aynı zaman ve mekanda tekrur etmez. Doğru. Ama Akif bu işi fark etmiş rahmetlik. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü diyor. Yani tıpkı, tıpkı maddi olaylar gibi aynı şartlar aşağı yukarı benzer sonuçlar doğuruyor ya. Beşeriyet tarihi de böyledir. Ayrıntılar fark edebilir. Fakat küfrün cezası bellidir. Cenab-ı Allah eğer o küfrü dünyada cezalandırmak istemişse bir şekilde verir. Bu büyük çapta toplumsal ifade ise siyasal boyutları olan küfürler içindir. Kişisel küfürleri zaten zaman gelince Allahü Teala cezasını verecek. O ayrı bir konu. Ve dediğim gibi bunlar mühletlerini kullanıyorlar. Bu mühlet onlar için bir fırsattır aslında. Tövbe etme imkanları var. Bu din öyle bir din ki, yüz kişi katletmiş olan birisinin dahi tövbesini kabul eder. Bu dinde makbuldur, Yüz kişi katletmiş, tövbesi makbuldur. Hem de öyle kabul ediliyor ki, insanın gözlerini yaşartıyor Allah'ın rahmeti karşısında. Meşhur hadis-i şeriftir, hatırıma gelmişken kısaca aktarayım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizden öncekiler arasında... 99 adam katletmiş birisi vardı. Kalbine tövbe etmek düştü. Sordu yeryüzünde alim kimdir diye. Ona bir rahibi gösterdiler diyor. Evet hadis aynen öyle rahibi gösterdiler diyor. E rahip kendisini ibadete vermişadır aynı zamanda alim de olsa bu kadar ibadete vermiş. Sen gideceksin. Ben 99 adam öldürdüm. Benim tövbem olur mu diyor. Rahip onunla kafa buluyor ifade elde <gülüyor> Sen 99 adam öldürmüş. Tövbe etmekten bahsediyor diyor. Bizim katilin kafası bozuluyor. Onun da kellesi de alıyor. Yüze alıyor. <gülüyor> Ama rahat etmiyor. Tövbe etmek istiyor. Tekrar Soruyor. Bu sefer ona bir ilim adamı. Hadisteki ifadeler aynen öyle. Birinde rahip, olmaz diyen rahip, o bunu ilim adamı diyor. Delaletleri var bana göre ben çok anlamlı buluyorum. Alime gidiyor. Ben 99 öldürmüştüm. Böyle bir yolla yaşadım. Yüze tamamladım. Tövbe etmek istiyorum. Olur mu? Sen tövbe etmek istedikten sonra seninle Allah'ın arasına kim girebilir ki diyor. Ya. Rahib dediğine göre Hristiyanlık dininde cereyan etmiş bir hadise. Henüz bu şekilde dejenere olmadan önce. Kim girebilir diyor aranaza töbe arzında. O halde bugünkü evarım günah affetmeler, bilmem neler Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın getirdiği dinde yok. Sonradan uydurulmuş şeyler oldu. kendi dilinde anlatıyor. Gelelim devamına. Evet diyor. Yalnız bir şey yapman lazım diyor. Neymiş o? Senin geldiğin yer, yaşadığın yer kötü insanların yaşadığı bir yerdir diyor. Orayı bırak. İyi insanların yaşadığı filan belde var. Oraya git diyor. Yolun ortasında diyor eceli geldi. Oldu Rahmet melekleri geldi. Azap melekleri geldi. Azap melekleri dediler ki bu şimdiye kadar hayır bir şey işlemedi. Bunu biz alacağız. Rahmet melekleri dediler ki ama tövbe et. Cenab-ı Allah onlara emretti. Gelen filan yerden gelecek olan bir kişiye aranızda hakem yapın. Bir meleğine de İnsan suretinde görünüp yoldan geçmesi için emir verdi. Meleğe davayı anlattılar insan suretteki meleğe. Ona dedi ki geldiği yer ile gideceği yeri ölçün. Nereye yakın bulursanız o melekler götür. Ölçüyorlar bakıyorlar ki bir karış veya bir arşın gideceği yere dayan rahmet melekleri onu alıp götürüyor tövbesinde o kadar samimi ki hadisin bazı rivayetlerinde diyor ölüm sekeratı dolayısıyla yere yığıldığı vakit kendisini gideceği yere doğru böyle sürüklemeye çalıştı yine bir rivayette de diyor ki Cenab-ı Allah diyor yerin bu tarafına uzaklaş dedi öbür tarafına yakınlaş dedi ve böylelikle gideceği yere daha yakın geldi. Onun için tahutlar da tövbe etse onların tövbesi makburdur. Allah'tan ümit kesmesinler. Ama bir an önce de cürümlerinden vazgeçerlerse kapı açık. Fakat Firavun gibi can gırtlağa gelip dayandığı zaman o zaman tövbenin de faydası yok. Bu bir uyarıdır. Bu din bu uyarıyı yapmıştır. Bu böyledir. İşte onlara mühlet verdim diyor kafirlere. Sonra onları yakaladım. Daha önce de geçmişti hadis şerif diyor ki: "İnna Allaha yumhelu zalim, wa ida amseka Allah zalime mühlet verir, ama onu bir yakaladığı da bırakmaz. Onun için akılları zaman varken fırsat eldeyken başlarını alsınlar. Fe keyfe kana diyor. Benim cezalandırmam nasılmış? Bunun üzerinde düşünsünler diyor. Bunun üzerinde düşünsünler. Mutefekküret etsinler. Gözleri kesiyorsa zulümlerine devam et. Dersin. Kesmiyorsa bir an önce kendilerine gelsinler. Ondan sonra Cenab-ı Allah Hak ve biricik ilah ve mağbud olan kendi zatını ve diğer uydurma ilahları müşriklerin karşılaştırmalarını sağlayacak şekilde hitapta bulunuyor. Sonraki ayet-i kerimede. Diyor ki Efe men huve kâimun alâ kulli nefsim bima kesebet. Bu aynı zamanda müşriklere de bir tehdittir. Söyleyin diyor. Her bir nefsin üzerinde kazandıklarını müşahede eden, gören ve onların gerekirse ihtiyaçları varsa... ...onları yerine getiren kimse. Her nefis ne kazanırsa... ...onun ihtiyacını... ...karşılayan. Yani bir nefsin bir iş yapabilmesi için... ...her bir kişinin... ...bir iş yapabilmesi için bir takım... ...imkanlara sahip olması gerekiyor. Akıl, fikir, güç, kuvvet... ...gitmek, gelmek, indirmek, kaldırmak... ...vesaire. Çevresindeki ortamlar yapacağı işe göre. Biz... Her bir nefisse bir iş yapan her bir kişinin o işini görmesi için ihtiyaçlarını gözetiyoruz diyor. Gözeten bir kimse varken diyor. Herkesin yapmak istediği her bir işi yapması için imkan veren ve onu bu imkanlarla donatan Allah. Varken diyor. Ve cealû lillâhi onlar bu şekilde bu güç ve kudrete sahip olan Allah'ı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Onun uluhiyetini kabul etmiyorlar. Onun yerine Allah'a ortaklar koşuyorlar. Kul semmuhu De ki sizin bu koştuğunuz ortakların adını bir verin bakalım. Bunların adları ne? Kim bunlar? Yoksa isimlerini veremiyorsunuz diyor. Yani bunlar ilah ismi değildir. İlah ismini söyleseydi müşrikler ne diyeceklerdi? <gülüyor> diyeceklerdi ki efendim lat var, uzza var, menat var, bilmem ne var vesaire. Değil mi? E bunlar sizin yapmalarınız. Sizin kendi ellerinizle uydurduğunuz ilahlardır. E günümüzde de böyle. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, kendilerine hiçbir yetki vermediği bu konuda, kimseler kalkıyorlar, sistemler kuruyorlar, anayasalar yapıyorlar, yasalar yapıyorlar. Ondan sonra insanlara, biz bunları size münasip gördük, haydi bunların gereklerini yerine getirin derler. Ne yetkiyle, hangi hakla, hangi bilgiyle? Kendileri de aslında ne yaptıklarının farkındadırlar. Farkındadırlar. Pek onlardan ayrı olmayan bu gibi kimselerden zihniyet itibariyle veya aynı kategoriye belki konulabilecek tarihi kadim isimli küfürnamenin yazarı diyelim. Tevfik Fikret ne diyor? O gerçi onun maksadı farklı. Bu belli. Beşerin diyor öyle dalaletleri var. Kendi yapar putunu, kendi tapar. Aynen öyledir. Fakat maalesef o da onların dışında değilmiş mehdi. Farkında değil. İbretli, gerçekten ibretlik hadiseler. Öyle yapıyorlar. Sistem uyduruyorlar, ilahlığa soyunduklarının farkında değildir. Allah'ın dini dururken, Allah'ın dinine dönecek ve bunun davetini yapacak yerlerde. Kendileri yasalar dinler üretiyorlar. Bir ara anlatsak mı anlatsak mı anlatalım belki yanlış anlaşılmaz inşallah. Birisiyle karşılaştım. Dedim dümde ne var dedim. Düm nedir dedi. Dedim din üretme merkezi. Ya dedi sen ne diyorsun dedi falan filan. Biz böyle bir şey böyle. Dedim vallahi maalesef bakmayın yani. O Bu işi yapan kafirdir mafirdir ben o işlerde hiç uğraşmam. Orada din üretiliyor kardeşim. Bu işin farkında olur. şartlar bilmem neler vesaire Allah ayrı konu ben fukaha ilgilendir o benim meselem değil fakat bildiğimiz bir şey var ki Kur'an-ı Kerim buna müsaade etmiyor Resulullah aleyhissalatü vesselam bu işe müsaade etmiyor Müslümanların evvela şu hakikatin farkında olmaları lazım Peygamberlerin ve son peygamberin getirdiği din hayatta yok. Bütün çaba ve gayretler eğer tekrar bu dini hayata geçirmek ve hayata hükmedecek konuma getirmek için değilse o çabalar boşunadır. Keşke aldığımız her bir nefesi dahi bu dinin o nefes kadar bile olsa hayata biraz daha fazla geçmesi için hizmetle o nefesimizi şereflendirebilsek, değerlendirebilsek, kıymetlendirebilsek. <Gülüyor> Müslüman olarak ...daha doğrusu Müslüman'ın mümkün değil... ...İslam'dan başka bir davası olmaz. Müslüman ifade endeyse rüyasında bile gerekirse... ...yarın bugün İslam için ne mi görmesi lazım. Attığı her bir adım, söylediği her bir söz... ...İslam adına nasıl bir yer tutar... ...ne kadar gereklidir ne kadar yerindedir gibi bir değerlendirme neticesinde sözlerimizin, hallerimizin, davranışlarımızın, tutumlarımızın ortaya çıkması lazım. Çünkü biz rasullerin yolunun yolcusuyuz. Onlar böyle davranıyorlardı. Rasullerin bütün gayretleri dinleriydi. Allah'ın kendilerine yüklediği mesajı, verdiği mesajı insanlara tebliğ etmekti. Onu yaşamaktı, gereğini yerine getirmekti. Ne diyor Muh aleyhisselam? Rabbim diyor, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Gizli açık onlara seslendim, çağırdım. Tek tek toplu toplu onlara senin dinini tebliğ ettim. Fakat benim her bir davetim, çağırışım Onların nefretlerini, büyüklenmelerini artırmaktan başka bir işe yaramadı. Üslub denedi. Çeşitlendirip durdu. Zaman tanımadı. Gece ve gündüz diyor. Onları davet etti. Bunlar aynı zamanda, yani Türkçedeki ifadesiyle, Kızım sana söylüyorum gelinim sen Allah Nuh Aleyhisselam bizim örneğimizdir. Kur'an'da bunun için anlatılmıştır. Ud'u ila sabili rabbike bil <güler> hikmeti <primera> vel <güler> <güler> mev'izati'l hasene diyor Cenab-ı <-ıulative> Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Müslüman herkes kendisini bu alanda yetiştirmek üzerine düşen daveti yapmak durumunda. Ondan sonra diyor madem sizin böyle din koyabilecek, şeriat koyabilecek uydurma ilahlarınız yok. Daha doğrusu siz kendiniz onlara bu isimleri, bu sıfatları, bu halleri, bu imkanları yakıştırıyorsunuz. Böyle bir şeyin aslı asları yok. Yoksa diyor em tunebbi'unuhu bima la ya'lamu fil art. Yoksa siz Yerde Allah'ın bilmediği bir şeyden mi Allah'a haber veriyorsunuz? Allah'ın bilmediği bir şey mi haberdar ediyorsunuz? Haşa. Yani Allah'ın ortakları vardı da bilmiyordu. Siz ona mı bildiriyorsunuz? Bak senin ortakların var. İnsanlar geliyorlar, din koyuyorlar, ibadet koyuyorlar, ahlaki değer koyuyorlar helaldir, haramdır diyorlar, yasaktır diyorlar, şu yapılırsa cezası budur, bu yapılırsa mükafatı budur diyorlar. Şundan bu kadar vergi düşer, bundan bu kadar alınır, bunun için bu kadar verilir, şu şuradan alınır, bu bu kadar dağılır falan filan bir şeyler söylüyorlar. Cenab-ı Allah diyor ki onlara, yoksa yeryüzünde benim ortaklarım vardı mı adamı, haberim yok, onları sizin mi bana bildiriyorsunuz diyor. Çok etkileyici ifadeler gerçekten. Yani bir taraftan da diyor ki Allah'ın dinine, Allah'ın şeriatına muhalif bile bile onlara aykırı işler yapmaya kalkışmak haşa Allah'a bilmediği bir şeyi anlatmaya kalkışmak gibi ifade ne kadar doğru bilmiyorum küstahlıktır. Böyle şeye kimse kalkışmamalıdır. Ondan sonra en bizzahirin minel kavur. Yoksa bu konuda açık bir söz var da yine o bilmiyor ona mı siz mi bildiriyorsunuz? Allah bilmediği bir şeyin bildiriyorsunuz. Ona akıl hocalığı mı yapıyorsunuz ifade yerindeyse? Bunların her birisi imkansız şeyler olduğuna göre, aklın da, zihnin de, fikrin de kabul etmediği şeyler olduğuna göre bu işten vazgeçin demek oluyor. Bizim davamızın bir diğer ifadesi de şudur. Biz beşeriyetten kendi kendisinin ümidini kesmesini bir söylemeliyiz. Şu manada. Beşeriyet kendi problemlerini, kendi sıkıntılarını, kendi çaresizliklerini çözebileceğini kendi imkanlarıyla zannediyor. Bu konuda kendi kendisinden ümitli. Hatta kendisinden başka birilerinin de çözebileceğini düşünmüyor. Hatırına getirmiyor. İlahları bir kenara atın diyor. Dil devri geçti diyor. Bilimsellik zamanıdır diyorlar. Bilimle çok şeyler gerçekleştirdik ve bu problemleri de çözeceğiz diyorlar. Hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Şimdiye kadar ne çözdünüz, bundan sonra ne çözeceksiniz? Yakın tarih bu manada en yoğun tarihtir. Fransız ihtilalinden bu yana insanlık, liberalizmden demokrasiye, kapitalizme, sosyalizme, komünizme, bilmem şuna buna bir yakın izme, ideolojiye vesaire vesaire değirmenlerine su taşıdı. Ne getirdi bunlar beşeriyete? Ne verdi? Mutsuzluk, bedbatlık, savaş, isyan, türlü türlü hastalıklar, kan. Zulümler, gaddarlıklar, sömürüler, uyuşturucular, bilmem neler, ahlaksızlıklar, türlü türlü fuhuşlar, uyuşturucular, sayın sayabildiğiniz kadar. Sinirsel, asabi, ruhin hastalıklar. Adeta iyilik namına, güzellik namına neredeyse mumla arayacak olduk bu sistemlerde. Hiç öyle bir şey yok neredeyse. Neyi çözebildiniz ki? Onun için beşeriyetin evvela bu manada kendi problemlerini, beşer olarak, toplum olarak, insanlık olarak problemlerini çözmekten yana beşerin kendisinden ümit kesmesi lazım. Ümidin Allah'tan olduğunu bilerek Allah'a ve Allah'ın dinine yönelmesi lazım. Başka kurtuluşu yok. Bunu bilmek durumundadır. <gülüyor> وَالْزُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَسُبْضُوا عَنِ السَّب۪يلِ Aksine diyor, böyle akıllanacak yerde. Yani bu sorular diyor, şimdi yani bu ayetin sorduğu sorular, aklı başa getirecek sorulardır. Ama onlar akıllanacak yerde ne yaptılar? Kafirlere hileleri, tuzakları, desiseleri süslü gösterildi. Onlar biz, İnsanların insanlığın iyiliği için çalışıyoruz diye söylediler, insanlara öyle gösterdiler. Hatta bazı hallerde kendileri de buna inandılar. Öyle süslü ve güzel gösterildi kim tarafından? Elbette ki nefisleri ve şeytanları tarafından. Vesuddu anis sebil ve doğru yoldan alık Doğru yolu görmekten, doğru yolu ilerleme, doğru yolda ilerlemekten engellendiler. Günahlar doğru yolu izlemenin önünde doğru yolu tıkayan engellerdir. Onun için tövbe dinde daima çok önemlidir. Her bir günahtan tövbe yolunuzdaki bir barikatı doğru yolu izlerken yolunuzdaki bir barikatı bir engeli kaldırır. Ona... Dikkat etmek, tövbeyi ihmal etmemek lazım. Biz beşeriyeti bu manada tövbeye davet ediyoruz. Tövbe demek yanlış yolu bırakıp doğru yola gitmek demektir. Beşeriyet çıkmaz bir yoldadır. Bir neticeye varamaz, iyi bir neticeye varamaz. Bu gidişi hiç iyi bir gidiş değil. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادُ Allah'ın saptırdığını hiç kimse hidayete erdiremez. Yani Allah'ın kendisine doğru yolu bulma tevfikini vermediği kimse doğru yolu bulamaz. Peki niye o başarıyı vermiyor Cenab-ı Allah? İstemeyince vermez. Allah-u Teala zorla kimseyi dalalete mahkum etmediği gibi zorla kimseyi de hidayete sürüklemez. Onun için Allah'ın rahmetini hak etmenin birinci merhalesi samimi olarak hakka ve doğruya hayra talip olmaktır. Allah'ın rahmetini celbetmenin etmenin birinci merhalesi bu. Hayırlı olana talip olacaksın. Kalbinden talip olmakla işe başlayacaksın. Arkasını da fiilen yere getireceksin. Peki ne olacak o zaman? O zaman? Lehum azabun fil hayatid dünya, Dünya hayatında onlar için bir azap vardır. Ve leazabul ahireti ashaq. Ahiret azabı ise daha meşakkatli olacaktır. Daha zor, daha ağır olacaktır. Ve ma lahum <gülüyor> min Allahin waqi. Allah'a karşı, Allah'ın azabına karşı onları koruyacak hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey Olmayacaktır. Azap Allah'ın azabı geldiği takdirde dünyada olsun, ahirette olsun hiç kimse onları azaptan koruyamayacaktır. O halde dediğim gibi Allah'ın mühlet vermesi aslında bu zalimler için bir nimettir kıymetini bilseler. İş işten geçtikten sonra tövbenin kabul olunmayacağı zamanda Tövbeye kalkışmanın herhangi bir değeri, herhangi bir kıymeti yoktur. Allah'a karşı onları koruyacak, onları azabına karşı savunacak hiç kimse bulunamayacaktır diyor. Evet kısa bir fasıladan sonra devam ederiz inşallah.